265. konu, bir savaşta soğuğun şiddetinden ashabın çukur kazarak içine girmeleri, Ebu Reyhame şöyle anlatıyor, bir gazvede peygamberle beraberdik, bir gece yüksek bir yere vardık, şiddetli bir soğuğa yakalandık, hatta baktım ki kişilerin bazısı bir çukur eşiyor, içine giriyor ve zırhını üzerine örtüyordu, Hazreti Peygamber bunu gördüğü zaman, bu gece bizi koruyacak, nöbet tutacak kim vardır, ona, faziletine nail olacak bir dua yapacağım, buyurdu. Ensardan bir kişi kalkarak, ben ya Rasulallah, dedi. Hazreti Peygamber, sen kimsin, dedi. O adam, ben filanım, dedi. Bunun üzerine Rasulullah, yaklaş, dedi. Sahabi Peygamber'e yaklaştı. Peygamber onun elbisesinin bir yerinden tuttuktan sonra dua etmeye başladı. Resulullah'ın duasını işittiğimde, ben de nöbet tutacağım ya Resulallah, dedim. Bana, sen kimsin, diye sordu. Ben Ebu Reyhaneyim, dedim. Hazreti Peygamber bana da dua etti. Fakat arkadaşıma ettiği dua kadar değildi. Sonra Hazreti Peygamber, Allah yolunda uykusuz kalan bir gözü cehennem ateşi yakmaz, buyurdu.